Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakan tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Cemil bu hafta melodik tam, rock. Tam melodik rock. American orient Rock, melodik rock, hard rock. Artık nasıl dersen yani... sona evet, işte doğru daha hard rock evet, ama... Hard'a dönüyor ama ilk grup özellikle fair warning desem... Yani Almanya'nın medai iftarı bu tarz müzikte gerçekten vokalistiyle, müzisyenleriyle 91 yılında kurulmuş. Yani evet, tam... Evet o şey dönem. Hani Grunge'ın piyasaya böyle kafayı attığı dönem. Yani evet, tam evet. böyle giriyorlar. Ki, dönem. Tommy Hart'la Fair Warning'i, kendi adlarını verdikleri albümü çıkarmışlar. Pardon o zaman Tommy Art yoktu grupta. Ve özellikle 91'deki Fair Warning'den sonra 95'teki Rainmaker bayağı olay olmuştu. Evet, evet. Yani Avrupa'da da ses Ki, getirmişti. Ki 95'te artık yani yoktu, yoktu. yoktu. Yani. İşte Bay Bengi hatırlar mısın? Bay Bengi, yani şeyle şeyle konuşmuştuk, o, onun Holmara Bellle konuşmuştuk. Evet. Bay Bengin o zamanki klavyecisi, işte o o, o geçişi anlatmıştı bize Avrupa'daki e, Granci nasıl vurdu ve bir anda şey yaptı. Belli Fair Warning'de aynı bundan dolayı. Güm'e gitmiş bir topluluk. Soul Doctor'ın vokalisti V2, V2. o da Harika iki gruptur. Evet, Onun evet. vokalisti Tom Yardla çalışıyorlar zaten üç albümdür. Yok iki albümdür özür dilerim. Brothers Keeper. Evet doğru üç. Brothers Keeper, Aura ve şimdi sand Sundance, Sundancer. Çok güzel bir albüm. Yani zaten ben bu adamları beğeniyorum. Fair Warning'in yaptığı müziği de beğeniyorum. Ben 2000'deki For albümünü de çok beğenmişim. Bu da tabii daha Bon Jovi'ye yakın bir müzik. Aynen. Yani kesinlikle. Bu daha böyle kesinlikle. cilalı. FM, Thunder, Thunder aynen. vardı. Yani tam 90'ların başında. tabii biraz daha şey. O, evet. Daha etnik kökene de yaklaşan. Hani çok İngiliz mi diyorsun? Evet daha çok İngiliz, İngiliz yani. Çok İngiliz. yani şey, bu işte... daha şey dünyalı dünyalı heft evet. <gülüyor> Avru Avrupalı Avrupalı Avrupa daha dünya müziği yapıyor ama yani hani o cilalı güzel şey böyle sağlam Amerikan oriental türkü çatır çatır çalıyorlar Aynen. kardeşim yani bir sürü parça var yani benim ön planda tutabileceğim örneğin ben get get real'i çok beğendim keep it Dark'ı çok beğendim Ondan sonra harika gitar part partisyonları var bu iki şeyde şarkıda. Ondan sonra American Oriented Rock Sevenler uh, Touch My Soul ve Living on the Streets'i dinleyebilir. Yani bizim seçtiğimiz Real Love da daha işte e melodic rock'ın ön plana çıktı. Ama bunun yanında da hani e şeyler, koruslarda parlayan bir şarkı. Yani e hani... E Yani Alman, Alman, Al Alman Amerikan oriente tak için yapılması gereken her şeyi bu yapmışlar aslında. Alman gruplar vardır. Yok bunu söyleyeyim içimde kalmasın. Hani bir Scorpions vardı. Evet. Scorpions örneğin yani şeyin tepe'nin, e tepenin yani. tepesi. Bir de bu tarzda böyle daha adını duyurmuş ama ortada kalan gruplar vardır. Bonfire gibi. Evet. İşte onların arasına bence Fair Warning'i koyabiliriz. Ama Fair Warning adını duyuramamış. Yani, yani adını duyuramamış ama biz biliyoruz en azından. Yani, Baktığımda da e, Fair, Fair Warning. Warning aslında bayağı üstlerde benim için ya. Yani evet, Çünkü Tommy Hart faktörü evet, var. Yani bak, Tommy hayır gitaristler yani müzik okay. yapımı biraz Sen Amerikalı he, he, gibi yani. Helge Helge Enkle'yi de beğeniyorsun Helge Enkle çok, evet, evet, çok, evet. çok iyi bir gitarist kesinlikle kabul ediyorum. Yani de, harmoni de yapısı Kesin. melodik yapısı Kesin. çok... Kesinlikle. Üstün yani bakmayın hani yani öyle şey gibi. Palavra değil, değil yani ya, baya. Scorpions en tepedeki gruplardan biri diyebiliriz ama bunlar da gerçekten hani o düzeye yaklaşabilmiş ender gruplardan biri. Peki o zaman klasik sorumu soracağım. kaydı nasıl buldun? Kayıt biraz cilalı geldi Cila, bana. Bence de. karışmış abi inşallah. Evet yani işte diyoruz ya evet, yani bulanmış, şey. Bulanmış bulanmış olay yani ben de kabul ediyorum. Yani o kadar cilalamışlar ki artık olay bulanmaya başlamış. Yani bu abi birazcık daha artık ayır olayı yani. E, ne yapıyorlar? Aşure gibi yani. E, malzemeyi koyuyorlar ve iyice karıştırıyorlar. Evet, yani kontrası çok verirsen işte hı -hı, resimdeki hı -hı, gibi hı -hı, ışıkları patlatırsın. Doğru. Işığı doğru. da patlatırsan Bu sefer olay resim artık şeyden gözünü, marjinalleşir. Gözünüyor mu yani? Başladı. Resim marjinalleşirse aa, olmaz. Olmayı, olmaz. Olmayı. Yani marjinal şeyleri sevmiyoruz biliyorsun aa, bu devirde. Aa, marjinallere karşıyız. Marjinal olmamalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Oradan oraya, oraya ay, bağladım. Ya, ediyordum. Ediyordum. <gülüyor> ben, de, ben de ben de kafa sallıyorum karşında. Marjinal olmamalıyız. E burada da marjinal bir sound var. Evet. Bu bu albümde o açıdan olmamış demeyelim. Yani ço çok çok yani şey, şey ama şimdi müziği dinlediğimde müzik çok çekici. Çekici. Ya yani iyi iyi beste. O zaman buradan şey gönderin. Yeniden kaydettim. Ya e, ve hatta yeniden miksleyin. Yeniden yani, miksleyin. Yani, Prodüksiyonun kötü evet. olup olmadığından emin değilim. Bence iyi mikslenmemiş bu albüm. Ay, ay. ay yürü be. Ee, artık dördüncü senede bu kalalığı da yapayım be. <gülüyor> sen, de, ya, sen de ver, ver gazı bana karşıdan Cemil. Bakalım ikinci albüm nasıl da. Ben artık ikinci albümde beni bir saat daha konuşturursun. Neymiş? Chris Tomlin'miş. Yani, evet yani Fair Warning'de onu hissettim gerçekten. Ama güzel albüm. Ay, yok şey beste best açısından, müzikalite açısından süper. ya Kayıt da çok kötü değil. Şimdi burada laf söylüyoruz ama çok standart. Ha, yani onu şey değiştirmeleri lazım. aynen. aynen bir şekilde şey yapılması gerekiyor. Ham kere. ham ulaşmalar lazım. Ya yani, evet. bluzcuları aynen, örnek kalsın ha. Aynen. Aynen. Abi. Aynen. aynen. Ya yani, ne güzel işte Davul tonu beğendim. Birazcık daha şey tutun yani. Olayı e, basit tutun. Aynen. Çok daha iyi olacak. Fair Warning'in Sun Dancer albümünden Real Love bakalım siz kaydı nasıl bulacaksınız. Evet. drink or two to make it through the day. yani gitar bir tarafta işte vokalist zaten çok geniş range olan bir vokalist tepede bağırıp çağırırken şey gibi ya böyle hani klipler olur ya dağın bir köşesinde gitarist hatta onun gibi müziğin içerisinde de o var yani aynen yani ritim gitar böyle bir garip ritim section bir değişik ama aksak ama ama müzikalite ve beste harika evet Evet Chris Tomlin. Böyle bizim çok programımıza ilginç. programımıza hep böyle arada gelir böyle. Aslında bir Tam Chris Çımrak. Ha böyle biz bunlardan çok çalmıştık işte. Top... Çok çektik biz bunlardan. <gülüyor> Ay yok çok çekmedik de. Skile <gülüyor> çalmıştık hatırlarsın Havalı evet, evet. Grup'tur. Pilbik, uh, Phil Wickham çalıyoruz. Chris Tomlin'i seviyoruz. Leli yani Leng. müziklerini seviyoruz. Yani sözleriyle alakalı biraz hani bizim dini şeyimiz. Dinsel öğeleri çok tercih etmememizden kaynaklı tabii. şeylerimiz var ama tabii. hani bu ha, yani, program için yani. kendi kişisel olarak da ben de öyleyim. Hani, hani oturup da yani sözleri böyle evirip çevirmedi evmesen kafanda müziğe hmm. biraz takıldın. Çok iyi ve müzikler temelde, yapıyorlar ay, evet. yani Chris Jerneck grupları gerçekten Abi, çok iyi müzisyenler. Ya, ben sana ben sana şunu söyleyeyim. Amerika şu anda çok marjinalize oluyor. Yani sırf bu Türkiye'de Bana yaşanmıyor. marjinalde mi? Ha dur. <gülüyor> Türkiye'de sadece yaşanmıyor bu. Amerika'da da yaşanıyor. Amerika Amerikan toplumda aynı şu anda Türkiye gibi 50-52'ye bölünmüş durumda. Konservatifler ve Demokratlar. Artık He. %50 %50 oy alıyor iki taraf. Evet, evet. Çok az ve, farkları var. Ve yani artık cumhurbaşkanı seçimlerinde %1'le falan falan cumhurbaşkanı hatta hatırlarsın. Cumhurbaşkanı e, başkan seçiyor onlar işte Cumhurbaşkanı seçiyorlar. Da. Ama Cumhurbaşkanı başkan aynı şey oğlum. Başbakan yok. <gülüyor> cumhurbaşkanı onlar baş... president dedikleri evet. işte bizde de president şeydir ya Cumhurbaşkanıdır <gülüyor> onun için Cumhurbaşkanı. Haklısın başkan. Ee, seninki daha doğru. Başkan seçiminde artık böyle yüzde birlerle alınıyor. Hatta hatırlarsın George Bush Florida ile kazanmıştı. Evet ee, evet. evet. Gelmeye çalıştığım nokta şu. Çok marjinal artık bir Hristiyan Hristiyanlık öğelerine önem veren bir güneyli. born again Christians evet. özellikle dediğim gibi güneyli bölge var. Şimdi bunlar e, kiliseye çok düşkünler. Evet. Kiliseye gitmeye çok düşkünler ve yeni bir nesil geliyor. Yeni nesil kiliseye çekebilmek için yapılan müzik de değişti. Evet evet. Zaten elbirlerden yani, beri e, o rock'n'roll'la birlikte, rock'n'roll'ı önce mi? reddettiler. Evet. Ama sonra yavaş yavaş... alıp şey, Şeyin hmm. içine, bir, yani özür dilerim, e, Guns N' Roses diyoruz, e, Axl Rose'u yerin, e, a, tepemize çıkardık. Yani koyabilecek miyiz bir yer yok. Adam kiliseden yetişmiş. Kilise evet. korusuna evet, yetişmiş. Aynen. Yani her zaman söylüyor bunu. E, onun için Gelmeye çalıştığım nokta Chris Tomlin gibi sanatçılar işte bir sürüsü var. Bir sürü var. Yani merak edip açtım şunu Ve biraz Ve genç 40'lı ki... yaşlarında var. Aynen. Yani. Genç insanlar e, kitleyi e, şeye çekebilmek için, e, kiliselere çekebilmek için değişik müzikler yapıyorlar. Örneğin Chris de bunun daha e, rock roll işte birazcık daha piyasa evet, evet, evet. tarafına. Ama ben bu ediyorum. tarz gruplarda şeyi de görüyorum yani. Mesela Yani sadece kiliseyi çekmek için değil de gerçekten dini şeyi güçlü ve yani kendini öyle ifade ederek anlatma şeyi de var. Ha, yok, yok zaten temel amaç dediğin gibi. Yani, yani şey tamam, değil, bazı çekmek grup değil de... mesela Striper bilmem ne gibi grupları Oo, kilise hayır. destekliyordu para yardımında bulunuyor. Çok, çok farklıydı ya. o. Striper yani çok şey bir proje o yani ya. çok parlak adımlar. Evet, yani yani, ya şey, yani onun çıkardıkları... gibi gruplar vardı kilisenin ee... destekledi ama kristal. Tomlin'i zannetmiyorum bir kiliseni desteklediğim. Canım, Biraz bu, kendi o, o, şeyine. Yok şeyde veyahut hafta kilise destekmiyorsa da belli bir bölgedeki komünite Aynen. destekliyordur toplum. Destekliyordur. Ama çok iyi albüm olmuş. Harika albüm. Güzel proje. Güzel müzik. Çok çok güzel kayıt. Adamın zaten kaçıncı albümü bu? Çok Yedinci kılıca. albümüymüş. Adam gencecik adam senin dediğin gibi 35 yaşında insan. Yaratıcı. Ee, ve... Örneğin bizim çalacağımız Awake My Soul e, temel e, şeyi e, adını söyle ana fikri e, şeydeki, e, İncil'deki e, bir e, bölümün e, yorumu. Yani e, gerçekten şey e, bir şeyler yapıyorlar değişik e, ifade ediyorlar kendilerini. Sen her ne kadar şey desen de yani kardeşim bu adamlar böyle müzik yapıyor, kendilerini böyle ifade ediyorlar. Ama e, İş sonuçta gene kiliseye gitmeye, kilisede evet, ki. tapınmaya tabii. kalıyor. Ee, ve bu adamlar her daim gençliğe kardeşim gidin ki, e, şeyinizi dini ve vecibenizi her pazar yerine getirin mesajını gümbür gümbür veriyorlar. Evet. Ama yani işte zaten diyorum ya bu yüzyıldaki gençlik de biraz farklı artık. Yani biz artık ha, ha, ya işte evet yani ona gelmeye artık çalışıyordum ben çalışıyordu. Geziden önce, evet. geziden sonra ha. diye bir ha. şey var ya hani gerçekten hani dünyada da o eylemlerinden sonra dünyadaki gençlik hani baktığımızda gerçekten değişiyor. Artık hani biz ya bizim gibilere ya da bizden öncekilerdeki kendi gençliklerine ya da onlardan çocuklarına hep bir şey empoze etmiyorlar mıydı? Böyle olun, şöyle iyi adam kesinlikle. olun, şu e, şekilde kesinlikle. olursan iyi adam olursun artık şu yüzyıldaki yani bu devirdeki gençlik bunu istemiyor. İstemiyor. Bırak ben nasıl istiyorsam öyle olmak istiyor. O yüzden hani bu tarz projeler de artık yavaş yavaş yok olmaya da mahkum Öyle biliyorsun bakmayın. yani sonuçta artık şey mi Artık gençlik değişiyor. Yani yani gerçekten. Gençliğe ne yapması gerektiğini söylüyor. Yani sört... siyasi akımdan da değişiyor. Artık siyasetçilerin de değişmesi gerekiyor. Kendilerine bu yüzyıla uygun artık yeni şeyler yaratmaları gerekiyor Almanya'daki Devletleri... yeşiller gibi biliyorsun. evet evet tabii yani ki o tarz Almanya'daki daha katılımcı ki. şey yani içine... Almanya'daki yeşiller sadece Almanya'ya katılım yok, yapmıyor yok, yok, yok, Türkiye yapıyor Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkeleri yapıyor katılım burada yani zaten, buradan evet. kalkıp gidip evet. Amerika'daki evet. eylemlere katılıyorlar tabii. artık global hani dünya biraz o hale geldi evet. köy gibi o yüzden yani Amerika'daki olan bir olay Almanya'daki bir insanı ilgilendiriyor. Çünkü ekonomik olarak ilgilendiriyor. Ekonomik olarak ilgilendirmeye başlayınca abi herkes herkesle ilgilenir. İlgileniyor. Yapacak Doğru, bir şey gibi, yok. Dediğim gibi iç içe girer bir türlü şey bir teşek. Aynen öyle. Peki bu dediğini de satın alırım. Yani Değil mi? o zaman sen diyorsun Çok ki ekonomik konuşmuştur şimdi kadar, de. Ya. İstediği kadar <gülüyor> gençlere şey yapsin diyorsun. Sonuçta gençler kendisine ne söylenmesini... ne ne yapılmasını iste, e, istemiyorlar artık. Şekillenmek istemiyorlar. istemiyorlar. Evet. Kendi şekillerini. Bu, bu, ve bu, da, bu da bu da bu da evet yani. mantıklı. Doğru. Evet. O zaman tabii bu tarzda dediğin gibi yok olacak. Gider çünkü bu tamamen incilde ne yapılmasının istendiğini bir şekilde. Sana anlatmaya çalışan bir müzik. Çok evet. doğrusu mu o yeah. zaman? <gülüyor> Yok olur gider. Evet. Ama kuş, biz Evet ama güzel müzik. <gülüyor> biz İngilizce e, söylenmesi ve sözleri de sallayabildiğimizden bir kenara e, şarkının daha çok müzik kalitesine yoğunlaşabiliyoruz ve güzel bir şarkı Burning Lights albümünden Awake My Soul. Evet ortadaki o rap bölümünde İncil okunuyor. Yani Hı. İncil'den bir pasaj okuyor arkadaş. Yani böyle değişik bir ortamda. Güzel olmuş güzel yani. Olmuş, güzel güzel. Olmuş. Ben, güzel. ben de beğendim. Şimdi sırada komşudan bir e, grup. Wild Rose Yunanistan'dan 2004 yılında kurulmuş. Helal olsun adamlara. Tam 80'lerinin. Amerikan dizilerinin müziğini duydum aynen, yani. Değil aynen, mi? Aynen, abi Miami Vice muşuymuş buymuş otur değil mi? Hatta böyle hani vatgalar falan geldi gözümün önüne dar çiğniler yırtıklar. çok şey değil. Grup isimli gruptaki elemanlar biraz o... takma isim kullanıyorlar. Evet takma isim bunlar. Yani bence de takma isim yani David A. Sailor veyahut da Dirty Harris yani bunlar öyle yani belli. Biraz. Andy Rock. <gülüyor> <gülüyor> Ki Andy Rock aralarında işte bu grubu kuran eleman evet. en iyi en tanınan anlaşılan. 2007'de bir albümleri çıkmıştı Soul About Love. ondan beridir de Ses yok arkadaşlardan 6 yıl sonra ikinci albümlerini çalmışlar. E zor Yunanistan'da Aa, bayağı zorluklar çekiyor bak. Yani, müzisyenler aynen, aynen. Türkiye'dekine benziyorlar. Çok biraz zor abi yani. yani ben işte şeyi izliyorum e, oradaki konser şeylerine bir kere çok güzel gruplar var e, ve Yunan e, durumları iken çok güzel kendi aralarında festivaller Selanik'te evet, festivaller evet. şunlar bunlar yapıyorlardı hepsi bitti daha Aynı hepsi bitti. Yani bu adamlar nasıl geçiniyor merak ediyorum. Çünkü bunlar müzisyen. Evet. Yani neyle geçinecek herhalde şey. saat sola gra... çalıyorlar. Çalıyor. Ya da grafik sanatçıları filan falan öyle çıkıyorlar aralarında. Ama yani adamlar helal olsun bestelerini yapmaya devam ediyorlar. Stüdyoya girip çatır çatır da kayıtlarını yapıyorlar. Yani bon Jovi, Danger Danger, oh. Def Leppard. Van Halen, Phil Collins, White Snake bile duymuşum. Bir şey bak onu şey yapmışım. I Can't Stop Loving You bana şeyi hatırlatmış. Toto'yu. Hmm, evet, evet, evet, evet. Dreamon bana Aerosmith'ı hatırlatmış. Islislav bana Whitesnake'ı hatırlatmış. Yani birazcık sözlerde <gülüyor> hafif böyle hani denenmiş formüller tekrar <gülüyor> uygulanıyor, Yani o açıdan birazcık bir zayıflık var ama E, müzik çok güzel. Müzik çok güzel. Yani Survivor, Toto, Europe. E, hepsini çok iyi birleştirmişler. Birleştirmişler. İşlerinde çok iyiler Ve Yunanlar da çok iyi müzisyenler. Abi. Evet, evet. Çok iyi gitaristleri var. Çok iyi klavyecileri var. Out Loud. Ne iyi grup. Evet, i̇yi aynen. de bir Amerikalı soliste. Ne kadar güzel iş başarıyorlar. Aynen, aynen. Yani ki yeni albümleri de geliyor. E, o açıdan yani Bon Jovi seversen, Def Leppard seversen, Europe seversen Wild Rose'u sevmeme için en ufak bir neden yok. Evet. Kesinlikle. Dangerous albümlerinin adı Elon'da. Parçaların adı dinleyin. Evet, şimdi de sırada programın sürprizi, sürpriz grup hani. Evet abi. E, sürpriz grup köşesine yani geldi. ben şöyle söyleyeyim, Oo. herhalde bir dört haftadır dinliyorum. Evet. İnanır mısın? Gerçekten çok farklı adamlar. Yani ya ben... benim için büyük söylemek olmasın ama yani yeni Queen diyebilirim ben. Yani Queen, Kansas, Electric Light Orchestra, hatta bazı yerlerde Aynen. Toto. Yani inanılmaz bir müzik, Ama inanılmaz Kuy bir vizyon ve ilham var. O ruhuna çok uygun bir Değil mi? grup ve inanılmaz bir vokalist. Evet, vokalist her yani. şekle giriyor vallahi adam. Yani bu e kadar iyi bir ses ben çok son dönemde evet, duymadım. Evet, Johan Norby. İsveçli grup, İsveç, inanılmaz evet, İngiliz müziği yapıyorlar. Yani, yani. <gülüyor> İngiliz müziği işte hani Queen'in o şey dönemi vardır ya ilk ilk birkaç albümü. Yani o şeye gitmeyin. Enite'de o Opera'dan önceki, Sheer Heart Attack bir ve iki albümleri. O dönemin Queen'ini balla bana çok hatırlattı. <gülüyor> Hatta Toto'nun gitar ağırlığı. ...oldu olan dönemi... Gelip... Tonlar da Toto'ya benziyor. Tonları Ama Toto'nun gitaristi tabii yani Steve dünyayı o kadar evet. çok etkiledi ki evet. gitar evet. namına. Hani American Oriented ve Melodic Rock kafasında olan gitaristler ya da müzisyenleri o kadar çok etkiledi ki adam. Çünkü her albümde değişik tonlar yani çok uğraşmış inanılmaz bir ses mühendisliği olan bir kafa. Zaten klavyeci de öyle, David Page de öyle, evet. Steve Lukather de öyle dediğin gibi. Yani Michael Jackson'ın Thriller projesinin arkasında bu adamlar var yani. yani. Quincy Jones da. Neyse yani dediğin gibi o etki işte Yonoda gerçekten çok açık ama yani dediğin gibi bütün her şey vokaliste bitiyor. O kendini ifade ediş şekli, o şey gerçekten... Ya büyülü bir şey. Müzik. Yani Queen bu. Gerçekten tam Queen şarkısı. I was the One'ı çalacağız. Queen'in önceki yani en başlardaki hani o daha parlatılmamış dönem Queen'i. Tabii tabii tabii. Yani tabii onu, onu düşünün. Çünkü Queen ondan sonra o, tam iyice operaya gidiyor. Ama burada da harika bir piyano var orta bölümde. Bir vokal pasajı var ki, geçişi var ki yani inanılmaz. Herif yani, çok güzel söylüyor. Iyi. Çok garip. Yani Onu hem kafa süsü söylüyor Aynen. hem gırtlak söylüyor, söylüyor. Hem diyaframdan söylüyor. Hani üçünü Gerçekten... aynı parça içerisinde kullanabiliyor. Ve tonunu değiştirebiliyor buna rağmen. Hani yani... Örneğin bak ben bana sorsan şeyle arada kalırdım. Symphony ben sana bir şey kalırdım. Bütün albümü çalalım yani, yani bana kalsa. Ben Sinfoni'yi çok beğendim. Yani, yani albüm çok parça değil gerçi. Sekiz parça galiba Hı -hı. ama ya da on parça. Yani bir iki tanesi diye, dışında evet. Evet. Yani gerçekten hepsini hani oturur Art. çalarım. Örneğin yani şey, yani. Letting da çok güzel şarkı. Tam Freddie Mercury şarkısı. İşte Symphony'yi ben beğendim biraz daha progresif ama çok güzel gitar e, tonu var. Bence bu yılın grubudur. Evet, evet. albümü adını veren de çok güzel bir şarkı. Ama biz I Was The One'ı seçtik. Evet. Yono'nun e, Requiem albümünden... Yono mu, Hono mu? Arada İsveçliler de, İsveçliler de, şey... de Jono diye de bile okuyor olabilirler. olabilirler evet. ya ben işte biraz daha Amerikan usulü Jono da diyemeyeceğimden Jono diyelim. <gülüyor> e, Hono da olabilir. Jono'nun Requiem albümünden I Was The One dinleyeceğimiz evet. şarkı. a dream. Slide. bir ses ya, Müzik çok, çok güzel. Grup çok iyi. Yani İsveçli arkadaşlar gerçekten oturmuşlar, düşünülmüş, planlanmış, benim, projelendirilmiş benim bir grup ya. Yani. Şaşırdığım şey Ömer, ya bu adamların doğru dürüst bir bilgi yok bu adamlarla ilgili yani Yok. Bayağı bir, bir internet sayfası var. Kabus gibi Kabus yani. gibi bir internet sayfası. Örneğin albümle ilgili yorumlar çok ıı, Facebook sayfası bayılıyorlar. Albüm. Herkes bu kadar iyi bir grup olabilir. İşte şey e, konserlerdeki performanslarıyla ile ilgili inanılmaz güzel şeyler yazılmış. Yani grubun potansiyeli olduğu belli. Fakat abi en ufak bir E, Promosyonla ilgilenen yani neslerle. Promos Gizem de iyi olabilir. Aynen, destek, Vap. efendim. Gizem de iyi, e, iyi olabilir. Ne adam var ya? fotoğrafları var işte gitaristinin arkadan çekilmiş bir fotoğrafı böyle. Evet. Ve o ciddi bir kalabalık. Çok iyi evinde. gitar solusu var. Bildiğin evet. Brian May. E abi Brian May. Yani tonlar şeyler falan. Lukather, Lukather Brian May. evet. Yani, yani ritim çok... gitar Lukather, sol gitar Brian May. Brian May. Evet. Budur, yani. Evet, kesinlikle. Yani çok etkilemiş dediğin gibi. Aslında Brian May'le Lucater'ı da bir albüm yapabilirmiş. Beraber ilginç olabilirmiş. Bak burada o iki şeyi de görüyoruz. Evet, Değil mi? Evet. İşte demek ki yakın değiller. Çünkü bunlar da bir de arkadaşlıkta çok önemli. Eğer yakın arkadaşsa ben bildiğim hiçbir yan yana görmedim onları. Brian May. Örneğin Queen Freddie Mercury öldükten sonra bir sürü proje yaptı. Evet. Bir sürü adamlarla şey yaptı. Konserler verdi. Bak hiç Steve Lucater'ı o grupta Brian May ile beraber solo atarken görmedim ki ne gitaristlerle solo attı aynen, Brian May aynen. ve çalışıyor. Yani solo projesinde de çok müzisyenle çalışıyor. Yani Kazip Aulda çalışmış adam ya Brian May. Yani, yani düşün adam e, ölmeden önceki son albümü Brian May olan albümü Kazip Auldu yani artık en iyi dönemi, en parladığı dönem. Neyse ona da Allah rahmet eylesin diyelim. Aynen. Landslide şimdiki grubumuz valla bu adamlar işte tam bir şey e, ne derler e, proje grubu o, Fly, e, 2008'de e, Rob Marcello e, grubun beyni sayabileceğimiz e, Nevestri Vestry adamcağızın adı Frank Vestry ile Marcelo Vestry'yi çıkardıktan sonra e, Frank Vestry bir şekilde piyasaya düşüyor ve ondan sonra da eee yeni bir projeye girmek istiyor. Yani çok başarılı oluyor bu Marcelo Westry 2008'de. Bizim dikkatimizi hiç çekmedi. Rob Marcelo da yani Danger Danger. Şu anda albüm. çok iyi albüm evet. çıkarmıştı. Çaldık geçenlerde biliyorsun. Tabii. Evet, Bayağı yani aynen, yılları biriktirdik postu falan aynen, demiştik. Aynen. aynen. Bu da iyi olmuş. Frank Westry'de işte Last Temptation'la Burning Star'ın e, vokalisti pardon. Şimdi Westry yeni bir projeyle tekrar geliyor diyorlar. E, ve e, Lanslide'ı böyle Öve, öve bitiremiyor herkes oturup dinledim mi yani gerçekten adamın çevresinin ne kadar sağlam olduğunu belki bir kere arkasına kesin bir Avrupa'da çalışacağım Alessandro Del Vecchio'yu almış yani orada zaten, zaten olay bitiyor kurtarmış. Aynen, aynen diyorsun yani şey ile çünkü parayı sırtı dayamış ona. Avrupa Avrupa EOR piyasasının babasıdır yani, yani kendisi çalmadığı proje yok proje yok utanmadan hepsini çalar aynen yani klavyecidir hesapta ama kaydı da o yapar evet, mastering'i evet. de o yapar çocuklar paraya hacımızda <gülüyor> gerek yok benim evde stüdyo var deyip dalıyor bence aynen aynen öyle <gülüyor> bir de şeyleri var arkadaşlar. örneğin ne basçı mı eksik? onun bir tane kız var var ya <gülüyor> lineville bir sürü grupla evet, çalışıyor evet. işte ona geldi ya davulcuyu onun, onun ekürisi İtalyan o olana geldi depodan şey sen e, yani çıkarıyor aynen dediğin gibi tam şey <gülüyor> ee, şimdi burada Brian Altvater hem gitar gitar konuğu hem de yazı şeyde şarkı yazımında ortak çok dikkat çekici. Yani Bobby Walt Walter gerçekten eee inanılmaz destek olmuş. anladığım kadarıyla zaten Alessandro Del Vecho'da dediğimiz gibi ismini duyuruyor. Her yani ismini dedenmez de ona. Şey dokunduğunu duyuruyor. Ortaya hakika nostaljik 80'ler 80'ler modeli bir American Oriented truck çıkmış. E, vallahi benim hoşuma gitti. E, bu arada Erik Martenson İtalyan müziği gibi durmuyor ama. Yo, değil. Yo, yo, değil değil. zaten solist, Mark Restivo Amerikalı. Evet. Yani Amerikan şeyini atmış hani nasıl? Out loud Yunan grubu gibi durmuyordu çünkü Michael Chandler da Ee, şey yapıyorlar e, ve adam Amerikalı Amerikalı bir şekilde oru katıp işi e, hani Kurtarıyor. sıradan Avrupa e, şey örneğin ben bazen Alessandro Delvecchio'yu çok övdük de örneğin Lionville bana bazen çok sıradan Oo, geliyor Lionville bence zaten çok müthiş bir proje değil değil yani değil. çok Yaşa. şey yani onun için çok cilalı. ama bak burada Erik Martenson e, Michael Borman yani abi arkada gerçekten toplamışlar babaları yani. Örneğin Unruly Child duydum bazı. House of Lords'a çok benzettim. King Cobra'ya çok benzettim. Ama Yazmışım dinleyelim, burada. Dinleyelim bak diğer Hoş. grupları da dinleyemeyeceğiz. Peki oldu o zaman Landslide'ın. Flying High albümünden. Flying High albüm ismini veren parça. Harika bir evet. vokal. Yani Amerikalı olduğunu cayır cayır bağırıyor. Gitar tonları. Ne dersin? Yani işte son dönem Velvet olur. yürüyüşlerine benzettim. <gülüyor> na na na na na dediğin gibi tam slash'ta o işi yani, yapıyordu değil mi? <gülüyor> üst vokale alt ritim gitar melodi çalarak eşlik ediyor. Fena değil. Ya ama süper band değil. Yo, yo, ee, galiba, o ama şeye galiba, geleceklerdir. Galiba. Yani de, de, de, bu bir şey. Ee, toplama grup. Evet, Superman yani. demeyelim. Toplama grup diyelim. İyi müzisyenler eğer devam ederse bir şekilde proje, olmayı e, aa, belki gidelim. olurlar. Belki daha da iyi e, şeyle e, iyi bir destekle daha iyi bir albüm çıkarırlar. Evet. Sırada e, Columbus Ohio Amerika'dan Full Tilt var. E, Kötü bir e, grup ismi. Yani Full Tilt zaten <gülüyor> okuyuncaya kadar TLLT gibi okunuyordu. Neyse ondan sonra onun tilt olduğunu bir şekilde küçülttüm, büyüttüm, buldum. <gülüyor> Ama adamlarla ilgili çok az şeyler var. Bir kere çok güzel aksak ritimleri var. Aynen. Çok hoşuma gitti o. Biraz alternatif metalle 70'leri birleştirmiş. Aynen. Birazcık da blues rock koymuşlar. için içine southern blues koymuşlar. Hani ben şeyi buldum burada. Yeni dönem Nelson Brothers Trickster Tora Tora. Hani bunlar yeni bir şeyler yapmaya çalıştılar. Evet. 2012'de, 2011'de hatta Nelson Brothers'ın ben şeyde canlı geçen sene canlı izledim. Yani o, o var. O hava var. Yani Amerikalılar bunu yapmaya çalışıyorlar. Trickster'ın yeni albümünde de. Onu da beğenmiştim. Bu nedenle Full Tilt'in müziği beni hiç rahatsız etmedi ama özel ne var dersen özel hiçbir şey yok. Ama ilginç şeyler yani, var. Güzel. Güzel Album müzik, güzel. güzel müzik, güzel müzik. Yani e, hiç rahatsız etmeyen bir müzik. Çok orijinal bir şey yok. E, ama yani, örneğin göreceksiniz şu şarkıdaki aksak ritimler öyle kolay evet. bir iş değil. Böyle müzik yazıp bunu çatır çatır çalabilmek. Ama Amerikalılar bu işi çok güzel yapıyorlar. Amerikalılar zaten aksak, evet, aksa, evet. Avrupa'nın eksiği oydu zaten. hep. Evet, evet. Ki Avrupa evet, müziği kesinlikle. aslında Afrika müziğinden gelmedir baktığımızda. Yani Amerikan müziğinde tabii kökeninde Afrika vardır ama Hani daha Mississippi biraz daha evet. az ritimli ve daha ağlak hani. Aa, four, ball, four bar blues'dur ya. Abi i̇şte yani dört, nota işte dört blues nota ağlak ya. notalar evet, üzerine evet, yazılır. Evet, evet. Avrupa müziği biraz daha aksak, hızlı ritimdir. Yani tam tam müziğinden gelir. Hı -hı. Ama Avrupalılar son dönemdeki yani heavy metal grupları açısından baktığımızda ki biliyorsun hani klasik müzikçileri Avrupa'nın çok seri ve aksak, çalarlar. Hani Balkan bölgesinde özellikle Slovak falan baktığımızda. Ama Avrupa son dönemde hem metal müziği çok standart aksak çalmayan düz ritimler üzerine kurulduğu bir müzik. Bu da Almanların Alman. etkisi yüzünden oldu. Şüphesiz. Alman etkisi. Ee, ama Amerikalılar gerçekten hani bir tarafta bambaşka bir müzik yaptılar. Yani 40-50'leri geçersek aksak müzik adına 70'lerden itibaren cazla birlikte Aksak müzik Amerika aldı götürdü. Aylan elinde. Ve çok da güzel yapıyor. Yani İnanılmaz. Örneğin Full Tilt bunun iyi başarılı e, te, temsilcilerinden Ki biz biri. Biz de hani aksak müzik adına Aynen. Türkiye... Bir şeyler yani, yapmaya çalışıyoruz. Laz müziği çok aksaktır. 9-8'liğimiz evet, evet. evet, var zaten. Evet, Dünyanın en aksak evet, ritimlerinden evet. biri. Ama hala e, rakta e, dinleyicimiz hazır değil. Evet. Yani ra, rahatsız oluyor. Ama dediğin gibi e, halk müziğinde aksak ritim... Yani çok, çok o, rastlanır bir şey. Evet. Evet dinleyelim. Full tilt'i bir anons edelim. Ondan sonra evet. Sapphire'la bitireceğiz programımızı. Full Tilt'ın Balance albümünü adını veren şarkıyı dinliyoruz. I've come way And it feels like I... da İsveçli bir grup 2005 yılında i̇şte, kurulmuş. Sapphire. Ee, Yona'dan bahsediyorduk. Birkaç grup önce. Bence Melodi Kardrak adına baktığımızda da Sapphire. Evet. Herhalde bu yılın grubudur. Abi ee, bana biraz metal bile geldi bunu adamlara. Metale <gülüyor> yani biraz alternatif metalin evet. o dolgun sound'u var. Bir kere inanılmaz gitar tonu var. Evet. Yani, gitar tonu çok. Evet. Çok iyi tonlanmış. Ve klavye, klavyeyle klavye yani uyumu davul, müthiş. Yani davul, bas, klavye gitar inanılmaz tonlanmış. Evet, evet. Yani son dönemde dinlediğim en iyi albüm kaydı. Vokalist çok iyi. Hı -hı. Süper değil ama çok iyi grubu olmuş. İyi şey, vokalist. Şey, i̇nanılmaz riffler yani. var. Yani evet. bu albümü de ben yaklaşık 2-3 haftadır dinliyorum. Şimdi çalmak nasip Hı -hı. oldu? Bence Ya melodic hard rock diyorum ben çünkü tam böyle metal'e de kaçmıyor hmm. o arada, arada derede. Arada bir arada derede bir arada şey. Derede Symphony, Extreme, Theater'da duyuyorsun çok bazı yerlerde. Evet, çok modernler Çok modern evet, işte. hard rock aynen, diyebiliriz. Aynen. Ya benim yapmak istediğim müzik bu aslında. Yani hmm. onu da açık açık hmm. söyleyeyim. Çok iyi becermişler, çok iyi albüm yapmışlar. Budur. Yani albümün, Ed'inin tamamını dinleyin. Ne dediğimi anlayacaksınız aslında. Yani son dönemin en iyi hard rock grubundan biri. Bence bence de, bence de öyle vokalist. 2011'de demo çıkarmışlar. 2009'da da demoları var. Onları dinlemedik ama 2013'teki albüm gerçekten parayı akıtılmış. tane tane işlenmiş. Güzel bir albüm yani. Evet, vokalisti ben Russell Alan'la Jon Land'in evet, arasında evet. böyle güçlü bir vokalist. Ben de çok beğendim Tobe Jones'unu ama bunun yanında yani Yono'daki gibi böyle karakteristik bir vokal değil y diğerlerine y benziyor y ama y çok iyi söylemiş İyi müzisyenler yani açık söyleyeyim beste olarak ben çok senin iyi senin kadar orijinal sen albümü dinledin bulurum. mi y yani tabii iki üç şarkısını dinledim yani <gülüyor>. Magnolia'yı bayağı hoşuma gitti Paralyzed hoşuma gitti ama Ömer Bernie Sheen's mystery yani bence yani şey müthiş bir balatta değil Ha, Balat olarak katılıyorum. Balat çok kötü. Yani bu vokalist Balat söylemez. Ama albümün geneli çok iyi. Yani yok, yok, yok, riff olarak yok, yok, gitarist yani. öyle biz. Hatta arabada dinliyorduk bir kere giderken. Aha. Hani buradan radyodan Hı -hı. da çıktığımızda. Hı -hı. Yani öyle bir gitaristleri var ki. Evet. İnanılmaz yani, yani. Müzik Müzisyen açıdan. Yani burası İsveç. Ve gerçekten herifler. Bütün müzisyenler. E, alet müzisyenleri hatta vokalisti de koyalım işin içine işlerini çok iyi yapıyorlar o ha, da... Müzikal açıdan yani hani müzikal olarak da beni etkiledi ya işte değişik var. Evet yani işte ben yani hani yani Amerika'da bu var be Ömer. Yani Amerika'da bu dinleniyor. 90'larda bunu çok yaptı Amerika Bu gibi kadar ama değişik tarzları birleştirme. İşte evet, evet. Zor. Işte. Amerika'da sen ben Sen sevmişsin. Ben bir de çok evet. çok böyle senin kadar evirip çevirir bir şey yapmış. Evet, evet Yani sen sen iyice iyice oturmuşsun Çünkü Çünkü rifflerini duyunca aa, yani tabii ki baktığımızda hep onu tartışmıyor muyuz? Yani müziğin değişmesi lazım. Hep aynı şeylerin Bak, tekrarından tak, tak, oluşuyor, montajlarından oluşuyor. Yani, aynı şeyleri aynı dinliyoruz şeyleri aslında. Ona katılıyorum. Ama adamlar öyle güzel montajlamışlar ve öyle güzel ayarlamışlar ki o zaten etkileyici geliyor artık. Evet. Yani o açıdan Sapphire dediğin gibi evet. e, hoş bir grup istersen veda edelim. Evet edelim. Hep ben mi şey yapacağım? Biraz Peki, da sen bana e, karşı e, olarak. bu hafta bu haftalık <gülüyor> programımıza son veriyoruz. Evet. Ben Cemil Topuzlu. Ben Ömer Şahin. Size bolraklı bir hafta diliyorum. <gülüyor> İyi geceler.